Bakara suresi Medine'de nazil olduğuna göre daha önce birçok surenin gelmiş olması gerekir. Bu surelerle önemli bir kısmı tamamlanmış bulunan metne, kitap demek uygun görülmüştür. Şüphe yok ifadesi hem kitabın Allah'tan geldiği, anlatmak istediğini açıkça anlatabildiği hem de onun bir kılavuz, rehber, ışık olmasıyla ilgilidir. Her iki konuda da şüpheye yer yoktur. Rehber diye çevirdiğimiz hüda, hidayetle aynı kökten olup, Allah'ın razı olduğu hayat tarzında, iman, ibadet ve ahlak yolunda ilahi rehberliği ifade etmektedir. Bu rehberlikten yararlanabilmek için, kişide daha önce zikrettiğimiz ayetlerde nitelikleri açıklanan bilincin bulunması gerekir. Müttaki, takva sahibi ve takva dilimizde de kullanılan Arapça asıllı kelimelerdendir. Müttakiler kelimesinin lügat manası, sakınılması gereken şeylerden sakınanlar demektir. Kur'an'da ve özellikle bu ayette geçen takvanın manası, onu takip eden ayetlerde açıklanmıştır. Buna göre takva sahibi kimselerde şu beş vasıf vardır. Gayba iman etmek, namazı doğru ve devamlı kılmak, Allah'ın verdiklerinden bir kısmını O'nun rızası için harcamak, Kur'an'a olduğu gibi diğer peygamberlere gönderilen kitaplara da inanmak ve ahiret konusunda kesin inanç sahibi olmak. Bu vasıfları kendinde gerçekleştirmiş olan mümin takva sahibidir, müttakidir. Böylece takva sahibi olan müminlerde hasıl olan şuur, duygu ve davranışlarla ilgili başka açıklamalar da yapılmıştır. Konuyla ilgili birkaç hadisin anlamı şöyledir. Kul, sakıncalı olana düşmemek için, sakıncasız olandan da çekinmedikçe takva sahibi olamaz. Kul, vicdanını rahatsız eden şeyi terk etmedikçe takva derecesini elde edemez. Ebu Hureyre'ye nispet edilen bir benzetme, yolda yürürken dikenler görürsen ya yolu değiştirirsin ya da dikene dokunmadan geçmenin bir yolunu arar ve bulursun. İşte takva da budur. Hayatı Allah Teala'nın yasakladığı kötülüklere bulaşmadan yaşamaya çalışmaktır. Gayba iman etmek, namaz kılmak ve Allah rızasına uygun harcama yapmak İslam'ın fert ve topluluk olarak insana getirdiklerinin ve ondan istediklerinin güzel bir özetidir. Gayba iman, iman esaslarına namaz kılmak, özel duygu ve davranışlarla Allah'a ibadet etmeye, Allah rızasına uygun harcamada bulunmak, infak ise dayanışmaya, düzen ve adalete yani muamelatın ruhuna ve amacına işaret etmektedir. İman, akıl ve vicdanın doğrulaması, tasdiği, dilin bunu itiraf edip söylemesi, ikrarı ve davranışların da bunlara uygun olmasıyla gerçekleşip tamamlanmaktadır. Yalnızca tasdik bulunur fakat söz ve davranış buna aykırı ve tutarsız olursa, iman zayıf demektir. Böyle bir imanla... Gerçek manasıyla İslam yaşanmış ve temsil edilmiş olmayacağı gibi İslam'ın insanlara vaat ettiği mutluluğa da erişilemez. Söz ve uygun davranış bulunur da kalbin tasdiyi bulunmazsa ya şuursuz rastgele bir dış uygunluk ya da iki yüzlülük, münafıklık, durumu gizleme, takiye söz konusudur. her ne kadar ahirette zerre kadar imanın bile insana fayda vereceği ve sonunda onu cehennemden çıkararak cennete sokacağı sahih hadislerde bildirilmişse de dinin vaat ettiği dünya ve ahiret saadeti ancak tasdik, ikrar ve tutarlı amel unsurlarının birlikte varoluşu halinde gerçekleşir. Gayb, gözle görülmeyen, Akıl, duygular ve benzeri beşeri bilgi vasıtalarıyla bilinemeyen varlıklar, ilişkiler ve oluşlardır. Allah, vahiy, kader, yaratılış, ruh, kıyametin zamanı, kabirde olacaklar, yeniden dirilme, toplanma, sırat, terazi, cennet, cehennem hep gayp alemine dahildir. Bunlar hakkında bilgi alınabilecek iki kaynak vardır. Vahiy ve ilham. Akıl ancak bu iki kaynaktan alınacak bilgiler üzerine tefekkür yoluyla açıklamalar getirebilir. Keşif, kalp gözünün açılması, Allah tarafından haber verilmek, tahdis gibi çeşitleri veya isimleri bulunan ilham, ancak İslam'a sağlam iman ve onun esaslarını samimiyetle, ihlasla yaşama sonucu elde edilmiş bulunursa muteber olur. Yine de ilham, objektif ve herkes için geçerli, üzerine genel hüküm bina edilebilecek bir bilgi kaynağı değildir. Kime gelmişse onu ilgilendirir, umumi ve kesin delillere vahye aykırı olmamak şartıyla onu bağlar. Namaz kılarlar, yerine namazı ikame ederler. İfadesinin kullanılmış olması, namaza önem verilmesi, onun devamlı ve şartlarına uyularak eda edilmesi gerektiğini anlatmak içindir. Namaz dinin direği, ibadetlerin özü ve özetidir. Allah'ın Resulü, mutluluğu namazda bulduğunu, onunla yaşama sevinci kazandığını ifade buyurmuştur. Kendilerine verdiklerimizden harcayanlar nitelemesi, iki önemli konuya ışık tutmaktadır. Allah Teâlâ'nın bütün verdikleri harcanmayacak, yeteri ve gereği kadarı harcanacak, geri kalanı yine iyi maksatlarla tasarruf edilecektir. Harcama Allah'ın rızasına uygun olacaktır. Bu da kişinin kendisi, ailesi, yakınları ve diğer ihtiyaç sahipleri için yapacağı harcamaları, vakıf, tesis, hayrat ve benzeri yatırımları kapsamaktadır. Dünya nimetleri, yeraltı ve yerüstü servetleri mülk olarak yaratıcısına aittir. İnsanlar, meşru yollardan onlara sahip olduklarında bu sahiplik mecazidir ve sınırlanmıştır. Asıl sahibinin izin verdiği kadar ve onun gösterdiği yerlere belirlediği şekillerde sarf edilebilir. Bir zerresi yersiz, Faydasız ve gereksiz sarf edildiğinde Allah'ın mülküne, O'nun halen yaşayan ve gelecekte yaratacağı kullarının haklarına tecavüz edilmiş olur. Bu tecavüzlerin yaptırımı dünyada sosyal ve ekonomik krizlerdir. Tabiatın tahrip edilmesi, çevrenin içinde yaşanamaz hale gelmesidir. Ahirette ise mutlak adil olan hakimin vereceği cezalardır. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine Bakara suresinin tefsiriyle devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren